Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, çok kıymetli gün efendim dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Programımıza yine her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle başlıyoruz. Abdullah bin Amr radıyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Büyük günahlardan birisi de bir kimsenin anne ve babasına lanet etmesi, sövmesidir. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne ve babasına nasıl lanet eder ki diye sordular. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir kimse başka birisinin babasına söver O da ona karşılık verirse Kendi anne ve babasına sövmüş olur buyurdu Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler Büyük günahlardan birisi de diyor Efendimiz Bir kimsenin anne ve babasına lanet etmesidir Sövmesidir Sahabiler Ya Resulallah Bir adam kendi anne babasına nasıl lanet eder ki? Nasıl söver ki diye sordular. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir kimse başka birisinin babasına söver, o da ona karşılık verirse, o da ona karşılık verirse kendi anne ve babasına sövmüş olur buyurdular efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Evet değerli dinleyiciler Demek ki başkasına lanet edildiği, küfredildiği, sövüldüğü zaman o sövülen, küfredilen, lanet edilen insan karşılık verirse siz kendi anne babanıza sövmüş veya lanet etmiş veya küfretmiş durumuna düşmüş oluyorsunuz. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan buyuruyor. Evet geldik bugünkü yaşanmış bir Öykümüze, sevgi öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı tevekkül. Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık imtihanına kaçıncı hazırlanışımdı hatırlamıyorum. Geçen yıllar içinde bütün çabalarıma rağmen istediğim uzmanlık dalını kazanamamıştım. Gerçi Bunda İstanbul'un en işlek hastanelerinden birinin acil ünitesinde çalışıyor olmamın tesiri de büyüktü. Ancak her şeye rağmen mesleğimin önündeki son engeli de aşmak benim için önemli bir hedefti. Bu seferki son diyordum. Bütün enerjimi gireceğim imtihana vermiştim. Pencereme konan, ya da balkondan içeri giren bir kuştan anlamlar çıkarıyor. Ümidimi hep taze tutmaya çalışıyordum. İmtihan senede iki defa Ankara'da yapılırdı. Ve yine Ankara'daydım. Üniversiteden bir arkadaşımla Kızılay'da bir otele yerleşmiştik. Eğitimcilerin tavsiyesine göre, Ertesi günkü imtihan saatine kadar dinlenmeliydim. Ancak... ...cerrahi notlarına son defa bir göz atmazsam içim rahat etmeyecekti. Telaşlı mizacım yorgunluk ve birleşince her zaman sindirim sistemimi bozardı. Yolculuk esnasında başlayan hassizliğim de bunun ilk habercisi olmuştu. O gece arkadaşım mışıl mışıl uyurken ben mide bulantısı ve baş ağrısına teslim olmuş... Tek bir satır dahi okuyamamıştım. Bitkin bir halde yatarken, Çok derinlerden gelip, Ve bütün hücrelerime yayılan, Beni sarıp sarmalayan bir sesle kendime geldim. Bütün gücümü toplayıp, Pencereyi açtım, Sabah ezanı okunuyordu. Yıllardır, Kulluk vazifemi yapamamaktan duyduğum büyük vicdan azabı sabah ezanı vakitlerinde hep doruk noktasına ulaşır ama genellikle nefsim galip gelir, geriye de bu savaşın tek delili gözyaşlarıyla ıslanmış bir yastık kalırdı. Acizdim, Rabbimin şefkatine muhtaçtım, bir iki gün önce mutlaka başarmam lazım diyen ben, 7-8 saat sonra yapılacak imtihana gidecek gücü dahi kendimde bulamıyordum. Yapacağı işlerin sonuna inşallah kelimesini mutlaka ekleyen insanları ve bunun hikmetini şimdi daha iyi anlıyordum. Sonsuz merhamet sahibi Allah'tan başka kimden yardım isteyebilirdim ki? Allah'ım senin iznin olmadan bir zerre bile hareket edemez. Benim için hayırlı olacaksa sana yaklaşmak ve rızanı kazanmak için yeni bir yolun başlangıcı olacaksa bu işimde bana yardım et. Senin her şeye gücün yeter. Teslimiyet içinde yatağıma uzandım. Birkaç saatlik uykuyla iktifa etmek zorunda kalmış olsam da uyandığımda kendimi zinde hissediyordum. İmtihanım da Allah'ın izniyle iyi geçmişti. İstanbul'a yine trenle dönecektim. Her zamanki gibi gardaki kontrollü telefondan yolculuk öncesi annemi aradım. İmtihan çok iyi geçmesine rağmen bunu anneme söylemedim. Belki de kendimi buna inandırmaktan korkuyordum. Çünkü kötü bir sonuçla yıkılıyor, özgüvenimi yeniden kazanmam için uzun bir süre geçmesi gerekiyordu. Onun nasıl geçti sorusuna fena değil demekle yetindim. Kızım kazanacaksın içime doğdu. İstanbul'a gel sana anlatacaklarım var şeklindeki sözlerini fazla irdelemedim. Eve geldiğimde annem, yavrum imtihan saatinde anne namazda ol. Bu beni rahatlatacak. Bana yardımcı olacak demiştin ya. İşte ben de sana dua ettim. Namazımı kıldım. Allah'a sana yardımcı olması için dua ettim. Tam seccademi kaldıracaktım ki, içimde duanı ettin ama hiç ağlamadın. içten yakarmadın diye bir ses duydum. Bunun üzerine seccademi yeniden serdim. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Dualarım gözyaşlarıma karışıyor. Sanki içimde sular coşuyor. Çağlayanlar boşalıyordu. Sonra içime bir ferahlık doğdu. Sanki yüreğime, biri kazanacağını fısıldadı dedim. İki hafta sonra imtihan açıklandığında, İstanbul'daki hastanelerden birinde istediğim dalda ihtisas yapmaya hak kazanmıştım. Daha doğrusu kazandırılmıştım. Her şey Rabbimin ol emriyle gerçekleşiyordu. Bunu çok geç anlayan, yıllarca görmeden bakan, nefis mücadelesinde hep yenilgiye uğrayan biri için artık, ...yegane hedef vardı, ona layık bir kul olmak... Deniciler. Sen öyle bir sultana kurul ki diğer sultanlarla aynı safta olasın diyor ya. Sen öyle bir sultandan iste ki bütün sultanların kapısında geda olduğu, bende olduğu, kul olduğu bir sultandan istersen o sultan seni cevapsız bırakmayacak Seni karşılıksız bırakmayacak Hele hele bir de Hakkına hayırlısı Diye ifadede bulunursan Hele hele O istediğin şeyi Seni Allah'a yakınlaştıracak Bir vesile kılmasını istersen Hiç unutmayın ki Sanmayın ki Ettiğiniz dualar boşa gidiyor İşitilmiyor Kabul edilmiyor sanmayın O Allah ki Yerin altındaki Toprağın altındaki Karıncanın sesini işitir O Allah ki Celle Celaluhu Denizin dibindeki balığın Sesini işitir O Allah ki semalarda uçan kuşların sesini işitir. Bütün bu saydığım hayvanat aleminin, nebatat aleminin insan için yaratıldığını hepiniz biliyorsunuz. Peki insan için yaratılan bu mahlukatın, canlıların sesini işitir de, ...insanın sesini işitmez mi zannediyorsunuz? Duasına cevap vermez mi zannediyorsunuz? Evet, Üstad Hazretlerinin... ...dua mutlaka kabul ediliyordur. Ama... ...ona cevap verilmesi... ...illa da bizim arzu ve isteklerimizin... ...verilmesi şeklinde olmayabilir. Zaten dua... ...biz... ...duayı... İbadet şuuruyla yapmamız lazım değerli dinleyiciler. Duanın özünde bizim arzu ve isteklerimizin verilmesi yatmamalı. Biz duayı Rabbim dua edin kabul edeyim. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyurduğu emir sadedinde yaparsak. Çünkü siz dua yaptığınız zaman namaz gibi sevap kazanıyorsunuz. Dua bir ibadettir. Her ne kadar günümüzün insanı veya insanları duanın ehemmiyetini, önemini anlamasalar, anlayamasalar, anlamamakta ısrar etseler bile dua bir ibadettir. Dua ettiğiniz zaman siz ibadet sevabı kazanacaksınız. Duanın evvel emirdeki İlk hususiyeti, hikmeti bu. Sonrasında o duayı yaptığınız zatı Zülcelal Hazretleri sizin isteğinizi, arzunuzu sizin için hayırlısı ile, hayırlı şekli ile kabul edecek. Belki siz diyelim ki A'yı istediniz, sizin için o B hayırlıysa, A yerine B verecek. Hem dünyanız için hem de ahiretiniz için hayırlı olanı size verecek. Ama yeter ki siz ondan istemeye devam edin. Evet. Değerli dinleyiciler. Yine bu günkü sohbetimizde kalbin zümrüt tepelerinden biri olan sıdk. Tepesinde sizinle biraz gezinelim istedim. Otağımızı Sıtk Tepesine kuralım. Ve bu tepede biraz tefekkür edelim. Bakalım bu Sıtk Tepesinin muhteviyatında neler var. Neleri gerektirmekte bize neler anlatmakta. Ve acaba kalbimizin o zümrüt tepelerinden biri de Sıdık tepesi mi onu sizinle beraber bir müşahede edelim paylaşalım inşallah doğru düşünce doğru söz doğru davranış manalarını ihtiva eden Sıdk hak yolcusunun her çeşit yalana karşı kapanıp hayatını ...doğruluğa göre planlaması, ...sadakatin emin bir temsilcisi olması, ...diğer bir tabirle, ...duygu, düşünce, söz ve davranışlarında, ...doğruluğu tabiatının bir parçası haline getirip, ...şahsi hayatından insanlarla olan muamelesine, ...hakkı ilan adına şehadetinden mizahlarına kadar... Hatta ve kunu me'assadikin Tevbe suresi 119. ayetin fehvasınca her zaman doğrularla beraber olun fehvasınca dost ve arkadaş çevresi itibariyle hep doğruluk aramasıdır ki hadisin ifadesiyle böyleleri yüce divanda sıddık aksine tasavvur ve düşüncelerinden davranış ve muamelelerine kadar yalanlarla içli dışlı yaşayan ve hayatını hilaf-ı vakiler çizgisinde sürdürenler de o ulu divanda kezzap olarak kaydedilir. Değerli dinleyiciler yalan maalesef insanımızın hayatına adeta işlemiş böyle İnsanımızın iliklerine kadar işlemiş bir vaziyette bir içtima hayat yaşıyoruz. İdarecimizden siyasetçimize, kadınımızdan erkeğimize, amirimizden memurumuza, işçimizden patronumuza kadar. Toplumun her kesiminde ve her katmanında. Kim olursak olalım. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olması lazım gelen doğruluk, sıdk maalesef günümüzde kaybedilmiş değerlerden biri olduğunu zannediyorum. Bazen bakıyorsunuz insana, gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor, siz onun yalan söylediğini bile bile dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama yalan ve yalana ait hususlar hiçbir zaman unutmayalım ki insanı cennete götürmez. Yalan o kadar tehlikeli ve insan hayatını insan kalbini bozan öyle bir zehir ki bu noktadan değerli büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi bir ifadesinde öyle diyor Siz bir yalan söyleyeceksiniz O söylediğiniz yalanla cennete gireceksiniz bakın Yani bir insan için şu dünyada Zannediyorum arzu ve isteklerden en büyüklerinden birisi cennet Bir yalan söyleyeceksiniz Ve neticede cennete gireceksiniz Siz diyor ne o yalanı söyleyeceksiniz Ne de o cennete gireceksiniz eğer o söylenecek yalanla girilecek cennet bile soru işaretini haizdir. Ama öyle veya böyle yalan o kadar tehlikeli ki o yalanın neticesinde cennet bile olsa söylemeyeceksiniz diyor. Bu noktadan kadın olsun erkek olsun değerli dinleyiciler şu iki dudak arasından çıkacak sözleri Hani nasıl siz gümrükten geçersiniz pasaport sorarlar veya bir yerden girersiniz bilet isterler veya bazı mağazalara girersiniz sizi güvenlik güçleri, güvenlik memurları bir kontrolden geçirirler. O iki dudak arasından çıkacak sözleri kontrolden geçirmeden çıkarmayın. Çünkü o sözler... Öte tarafta sizin aleyhinizde delil veya lehinizde delil olabilir. Şimdiye kadar alışmış olabilirsiniz. Alışkanlık haline gelmiş olabilir. Ki Efendimiz şaka olarak bile olsa yalan söylemeyiniz buyurur. Evet. Sıdk. Hakka ulaştıran yolların en sağlamı. Sadıklar da bu huslatın talihli namzetleridir. Sıdk. Amelin ruhu ve özü, düşünce istikametinin de en yanıltmaz mühengidir. Sıtkla mümin münafıktan, ehli cennet de ashabı nardan ayrılır. Sıdk, peygamber olmayanlarda bir peygamberlik sıfatıdır. Bunun altını bir daha çiziyorum. Sıdk, peygamber olmayanlarda bir peygamberlik sıfatıdır. Ve bu sıfat sayesinde halayık ve kapı kulları sultanlarla aynı nimetleri paylaşırlar. Allah bu dini mübinin başlangıcında hem onun tebliğcisini hem de bu ilahi mesaja ilk defa evet deyip koşanı sıdkıyla tafsif ederek Zümer suresi 33. ayetin mealinde Sıdk mesajıyla gelen ve onu gönülden tasdik eden diyerek tebcil buyurmuştur. Evet, sıdk, ferdin amel ve davranış bütünlüğünü koruyup tehlike anında ve yalanla kurtulması söz konusu olduğu yerlerde bile gizli açık iç ve dış ayrılığına düşmemesi düşünce ve davranış mutabakatını yakalayabilmek için halden hale girmesi ve kıvrım kıvrım kıvranmasıdır ki Hazreti Cüneyt sadık kimse günde kırk defa halden hale döner durur mürai ise kırk sene ızdırapsız olduğu yerde kalır der Sıtkın en aşağı mertebesi şahsın iç dış Gizli, açık, her halinin aynı çizgide cereyan etmesidir. Bundan sonra duygu, düşünce, tasavvur ve niyetlerde sadık olma derecesi gelir. Bu itibarla sadıklar, söz ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan kahramanlar, Sıddıklar da hayal, tasavvur, duygu, düşünce, hatta mümiklerine kadar her hal ve tavırları doğruluğa kilitlenmiş hak eri baba Sözde, davranışta, azimde, azme vefada, amelde ve muamelede, bütün meleke ve kabiliyetlerini doğruluğa yönlendirme kamil bir sadakat,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 ticari sahada gerek siyasi sahada gerekse ictimai hayatta işlerini, güçlerini yalanla çeviren insanlar görürsünüz. Belki geçici bir süre onlar işlerinde başarılı oluyor gibi görünebilirler ve toplumda belli bir yere gelmiş gibi de görünebilirler değerli dinleyiciler. Ama hani derler ya haramın temeli olmaz diye. İşte yalanla çıkılan o yüksekliğe öyle bir düşüş olur ki neticede insan nasıl düştüğünü de bilemez. Bu noktadan otur insanlara ne imrenin ne de gıpta ile bakın. Çünkü yalanla gelinmiş bir mertebe mutlaka bitecek yalanla kazanılmış bir haram mutlaka bir mal elden gidecek yalanla elde edilmiş bir mertebe bir makam mutlaka bir gün onun elinden alınacak ve sonrasında öte taraf için koca bir soru işareti meydana gelecek onun için siz başkasının yalanlarla velev ki gelmişse eğer bir yere gelmesine değil kendi doğruluğunuza ve doğruluktan taviz vermemenize bakın. Tabi bu da demek değildir ki hani Üstad Hazretleri diyor ya her söylediğiniz söz doğru olsun bakın yani yalan söyleyin demiyor Üstad her söylediğiniz söz doğru olsun ama her doğru her yerde söylenilmez. Evet, Kur'an-ı Kerim Meryem Suresi 41. ayetin mealinde o yüce kitapta olanlar arasında İbrahim'i hatırla ki o sıddik bir nebiydi diyerek mutlak zikrin masruf olduğu işte bu zirveyi ihtar etmiştir. Sıdk, enbiya izamın en önde gelen vasfı her devirde imana ve Kur'an'a hizmet mesleğinin en güçlü dinamiği olduğu gibi öteki alem itibariyle de her mümin için en sağlam bir kredi kartı ve en geçerli bir itibar senedidir. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Çünkü İslam'a hizmet eden bütün fertleri ilgilendiren bir husus değerli dinleyiciler, sıdk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 doğruluklarının fayda verdiği gün bugündür buyurarak bu önemli hakikate dikkatlerimizi çeker enbiya asfiya ve mukarrabini zirveler zirvesine ulaştıran ve onlara manevi terakkilerinde berk ve burak olan sıdk şeytan ve onun avanesini aşağıların aşağısına sürükleyen de yalandır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 ...ve değerler ufkuna ulaşabilir. Davranışlar ancak... ...sadakat zemininde neşf nema bulur. Yalvarış ve yakarışlar... ...ancak sıdkla eda edildiği ölçüde... ismi azama iktiran etmiş gibi... ...rahmet arşına ulaşır... ...ve hüsnü kabul görür. Evet, sıdk... ...adeta ismi azam iksiri gibi tesir eder. Beyazı de Bestami... Kendisinden ismi azamı soranlara siz Allah'ın isimleri içinde ismi asgar küçük isim gösterin ben de size ismi azamı göstereyim der ve ilave eder. Bence ismi azam tesiri yapacak bir şey varsa şüphesiz o da sıdktır. Sadakatle hangi isim okunsa o ismi azam olur der Beyazide Bistami Hazretleri. Evet, Hazreti Adem'in alnında tövbe nurunu parlatan sıktır. Dünyanın tufana gömüldüğü bir dönemde, Tufan peygamberine sefineyi necat olan Sıtk'tır. Alev alev ateşler içinde Hazreti Halil'i Berdü Selam'a ulaştıran Sıtk'tır. Evet, o adiyat içinde emekleyip duran kimseleri, Harikuladeliklere yükselten bir peyk ve varlığın perde arkası kapılarını açan sırlı bir anahtardır. O peykle seyahat eden takılıp yollarda kalmaz. O anahtarı kullananın da yüzüne kapılar kapanmaz. Bu engin mülahaza aşıklar sultanı Hazreti Mevlana tarafından ne hoş terennüm edilir. Aşığın sıdkı cansızlara da tesir eder. İnsanın kalbine müessir olması neden tuhaf sayılsın? Hazreti Musa'nın sıdkı dağa, asaya, hatta o muhteşem deryaya bile tesir etmiştir. Hazreti Musa'nın Tur dağındaki tecelli esnasında asasının yılan olduğu Taha Suresi 17'den 20. ayetlere kadar bu ayetlerin meallerinde ifade edilmektedir. Beni İsrail'i nilden geçirirken, onu dereaya çalınca, 12 yolun açıldığına işaret ediyor ki, Şuara suresi 63. ayetin mealinde, bunların hepsi Kur'an ayetleriyle sabittir. Hz. Ahmet'in sıdkı aleyhissalatü vesselam ise, ayın cemaline, hatta o parlak güneşe tesir etmiştir. Kur'an değişik ayetleriyle gerçek mümin olmayı insanın söz ve davranışlarından iç alemine kadar her hal ve tavrını sıtka göre dizayn etmesine ve sadakat etrafında örgülemesine bağlamıştır. Ayrıca böyle bir tanzim ve düzenlemeyi de dünyevi mutluluk ve uhrevi saadetin esası saymıştır. İşte beyanı ı birkaç pırlanta İsra suresi 80. ayetin mealinde de ki Rabbim gireceğim yere doğrulukla girmeye çıkacağım yerden doğrulukla çıkmaya beni muvaffak eyle yine şu ara suresi 84. ayetin mealinde bana sonrakiler içinde bir lisanı sıdk bir yağdı cemil lutfeyle. Yine Yunus suresi 2. ayetin mealinde iman edenleri Rableri nezdinde Kademi sıdk ve hüsnü istikballe müjdele Yine Kamer suresi 54 ve 55. ayetin meallerinde de Şüphesiz muttakiler Cennet bahçelerinde Ve ırmaklar başında O gücü her şeye yatan Sultanlar sultanının nezdinde Sıdk oturağı ...ve otağındadırlar buyurulur. Evet... ...Müthali Sıdk... ...Muhracı Sıdk... ...Lisanı Sıdk... ...Kademi Sıdk... ...Makadı Sıdk ünvanıyla... ...Dünyadan ta uhbaya uzanan bir çizgide... ...hem uzun bir yola... ...hem yol azığına... ...hem de netice işaret buyurulmuştur. Dünya... ...bir sistem... ...ve bir fabrika gibi bütünüyle ahiret hesabına işlediği için, onlar bir işe teşebbüs ederken, bir beldeye girerken, bir yere hicret ederken, bir yerde ikamete karar verirken, otururken, kalkarken, hep sıdkı, sadakati gözetler, bir müthali sıdk, mühracı sıdk, lisanı sıdk, kademi sıdk, ve makadı sıdk mülahazasıyla davranır. Öbür alem hedefli yaşar ve sürekli bahtlarına tebessümler yağdırırlar. Niyet ve kasıtta sadık olmak başta gelir. Evet, doğru düşünce, doğru karar ve doğru davranışa niyet sıdkın ilk basamağıdır. Yani insan bir defa niyetinde önce sıdk içerisinde ...doğruluk içerisinde olma Ayrıca, sıkı azmeden insanın karar ve niyetinden dönmemesi, ...düşünce ve azmini sarsacak ortam ve sahiplerden de uzak kalması şarttır. İkinci basamak, dünyada kalmayı ve yaşamayı sırf hakkı tutup kaldırmak ...ve Allah'ın rızasına mazhar olmak için arzu etmektir ki, bunun da bir kısım emareleri vardır. Her zaman nefsinin eksik ve kusurlarını görmek, dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında pes etmemek, dünyevi endişelerle yol ve yön değiştirmemek bunlardan sadece birkaç. Üçüncü basamak, sıtkın tamamen bir vicdan marifeti haline getirilmesi ve insan tabiatının her hal ve tavrında, her tavrında sadakate düğümlenmesidir ki o da en büyük mertebe sayılan rıza makamının ifadesi olan şu mübarek sözle ifade edilir. Evet en büyük sadakat Rabbin rububiyetine rızada, İslam'ın ilahi sistem olarak kabullenilmesinde ve ruhu seyyidül enamın Efendimizin aleyhissalatü vesselamın ...rehberliğine teslimiyettedir. Bu mevzuyu bağlayan bir ifade değerli dinleyiciler. En büyük sadakat Rabbin rububiyetine rızada, ...O'nun emirlerine karşı gelmemede, ...yasaklarını çiğnememede, ...O'nun rububiyetine rıza gösterme, ...Allah'ım bu da emredilirdi dememe, ...Allah'ım şu 20. asırda bu da yapılır mı dememe, Rabbin rububiyetine rızada, İslam'ın ilahi sistem olarak kabullenilmesinde ve ruhu Seyyidül Enam'ın rehberliğine teslimiyettedir. Gerçek insan olmanın yolu da bu çok ağır, çok zor sorumluluğu yüklenmekten geçer. Evet sözlerimizi bir güzel manzume ile noktalayalım. İnsana sadakat yaraşır, Görse de ikrah yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bu ifadeyi bir daha tekrar ediyorum. Ama bu ifadeyi tekrar etmeden önce bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Mübalağa da zımni yalandır buyurulur. Bazen diyelim ki evinize bir misafir geldi. Misafir 8 kişi 10 kişi. Siz birisini anlatıyorsunuz, yahu akşam bir misafir geldi, bir misafir geldi, 15-20 kişi kadar, o da almadı. Bakın, mübalağa zımni yalandır. Onun için olabildiğince mübalağadan kaçının değerli dinleyiciler. Yalandan kaçındığınız gibi bir şeyi abartmayı, bir şeyi şişirmeyi kendinizden uzak tutun. Farzım o hal ki bir hizmette bulundunuz veya bir fedakarlık yaptınız. Bunu anlatmamanız lazım ama birisine anlatırken dediniz ki yahu şöyle oldu, yahu böyle oldu. Yani onu abartarak anlattınız. İşte bu zımni yalan hükmüne giriyor. Bundan da günümüzün mümini ve Müslümanı uzak durmanı. Yani gündüz diyelim ki evde çocuğunuz bir iki yaramazlık yaptı. Akşam beyiniz geldiği zaman beynize verip veriştirmeye başladınız. Aman bey sabahtan akşama kadar bu çocuktan çektiğim var ya aman Rabbi falan filan bakın. Eğer siz orada çocuğun yapmış olduğu iki üç şeyi 6-7-10 gibi ifade ediyorsanız bu da zımni yalan hükmüne girer. Veya bir yere gittiniz, 50 kişi topluluğa sohbet ediyorsunuz diyelim ve bunu anlatırken yahu bir 150 kişilik topluluk vardı ki hiç sormayın. Bu da zımni yalandır. Dolayısıyla elhasıl diyelim günümüzün mümini bu gibi mübalağalardan, üfürtmelerden, şişirmelerden, abartmalardan uzak durmalı velev ki bunu kendine alışkanlık yapmış olsa bile nasıl ki siz eğer söylediğiniz söz sizi cehennemde ateşin içerisine atacak bir sebepse hele dilinizin ucuna şöyle bir çakmağa yakın da alevi verin bakayım buna tahammül edebilecek katlanabilecek misiniz hayır o zaman şimdiye kadarki alışkanlıklarımız alışa geldiğimiz tavır ve davranışlarımız içerisinde yalan su gibi akmış olabilir. Mübalağa karakterimize, ahlakımıza yerleşmiş olabilir. Ama bugünden itibaren dilimize adeta bir gümrük koyacak, her söylediğimiz söze bir parola soracak ve Allah'ımızın razı olmadığı Efendimizin aleyhissalatü vesselamın Hoşnut olmadığı Bu hal ve hareketten Bu tavır ve davranıştan Uzaklaşmaya ve bundan İnşallah katı alaka Etmeye çalışacağız değerli müminler Onun için Ne güzel söylemiş İnsana sadakat yaraşır Görse de ikra Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah Cenab-ı Hak inşallah İnşallah Sizlerin de yardımcısı olsun. Rabbim bizi onun yardımcı olduğu doğrulardan eylesin. Doğruluktan ayırmasın. Yalanın semtine inşallah bizi yaklaştırmasın. Yalan söyleme irademizi Rabbimiz üzerimizden alsın. Bizi doğrularla beraber haşr eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmahali bölümüyle yine sizlerle beraberiz inşallah. Ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz. Muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldı kağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi. Ey karanlık gönülleri aydınlatan. Ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum neredesin? ...yağdır rahmetini sağanak sağanak... ...serpiver damla damla yüreklere neredesin... ...biliriz ki her yerdesin... ...biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan... ...yürek sevgisiyle daim sana koşan... ...kalplerde gönüllerdesin... ...hudutsuz rahmet kabuların var senin... Birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derp ederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz. Kaldırman için aradan perdeleri Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler. Neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşersin sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi. Öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzulaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeli. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer sevgilisi. Başlamadan önce dünden kalan kısa bir ifadeyle mevzuya başlamak istiyorum. Evini ihmal eden beyefendi ile eşini dırdırlarıyla tacizden kaçınmayan hanımefendi, büyücü aramaya gerek duymadan kendi tutumlarını bir gözden geçirmeli, karşılıklı anlayış ve sabır içinde birbirlerine muhatap olmaya gayret göstermeliler. Büyünün bozulup sihrin çözüldüğüne bizzat şahit olacaklardır. Boşuna dışarıda büyücü, sihirci aramayacaklardır demiş. Ve yine önemine binaen gerçekten sihir ve büyü var mı diye bir soru var. Gerçekten sihir ve büyü var mı? Sihir yahut büyü. Geçmişte olduğu gibi, bugün de insanlarımız çaresini bulamadıkları birçok rahatsızlıkları, sihir yahut büyü ismi verip çekiliyorlar. Büyüdür, sihirdir deyince mesele bitiyor. Artık kime kızmışlarsa, Kime hasım hissiyle bakmışlarsa, işi onun üzerine yıkıyor, ona olan husumetlerini ilerletiyorlar. O yaptı bunu diyorlar. Ne ile belli sihir oldu, büyü yapıldı. Ancak bu konuda evham ve hayalet işliyor, ucu bucağa gelmez vesveseler alıp yürüyor. Bu gibi mevzularda yapılacak ilk iş, Hemen hüküm vermek sihirdir yahut büyüdür deyip işi evham üzerine hükme bağlamak değildir. Önce bir durum tespiti şarttır. Sihir yahut büyü mü? Yani ruhi manevi bir hal mi yoksa cismi ve maddi bir rahatsızlık mı? Bunu düşünüp tespit etmeye zaruret vardır. Çoğu zaman maddi ve cismi olan bir rahatsızlığı ruhi yani manevi sananlar baştan hata ediyor ilk tedbirlerde yanılıyorlar çareyi ters taraftan aramaya başlıyorlar böylece zaman kayboluyor hastalık ilerleyip tedbir zorlaşıyor halbuki bunu iyice tespit ettikten sonradır ki isabetli çare aramak mümkün hale gelir bütün bunlara rağmen diyelim ki büyüdür yahut aynı manaya gelen sihirdir. Çaresi, bunun tedavinin belli bir çaresi, dondurulmuş bir usulü yoktur. Tıpkı yapılması için de belli bir usul ve bilinen bir şekil olmadığı gibi. Umulmadık yerden Allah şifa ihsan eder. Bir de bakarsınız ki beklemediğiniz anda... Ve tedbirde kurtuluş bahis mevzu olur. Şurasını hemen ifade etmeliyim ki, Büyü ve sihir yapanlar, Allah indinde şirk yapan kafirden sonra gelen büyük günahkardırlar. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Büyü ve sihir yapanlar, Allah indinde, Şirk yapan kafirden sonra gelen büyük günahkardırlar. Allah önce kendine şirk koşan kafiri hemen arkasından da büyü ve sihir yapmak suretiyle ailenin huzurunu kaçıranları azabına layık görüyor. Bu yüzden sihir yaptığını iddia eden Büyücüyü İslam hukuku cemiyette yaşatmaz. İnsanların arasından alıp hemen hapse koyar Cüzzamlı gibi onu insanlardan uzaklaştırır Şurası unutulmamalıdır ki Geçmişteki gibi bugün sihir yani büyü yapma ilmi Belli ve kesin bir bilgi halinde elde mevcut değildir Kimse kesin olarak şunu yazar şunu okur Şunu şu hareketle şu büyüyü yaparım da tutar diyemez çünkü bu mevzudaki ilim tarihte kalmış, günümüze kadar gelmemiştir. Kitaplarımızda yoktur. Olmayan şeyi kim bilir ki? Ama bildiğini iddia ederek insanları kandırır, böylece denize düşen yılana sarılır. Evet, zannediyorum büyü veya sihirle ilgili bu mevzuyu anlamış oldunuz. Yine aile ilmalinden bir mevzuyla bu bölümü kapatmak istiyorum değerli dinleyiciler. Kendisini ihmal eden kocasını devlet başkanına nasıl şikayet etti diye bir bölüm var. Tabi şimdi bu aile ilmalini de nefsim okuyunca aklıma Allah selamet versin Allah rahmet eylesin diyelim. Erzurumlu Naim Hoca geliyor. Demek ki böyle rahmet istiyor ki bize hatırlattı Rabbimiz onu. Bir gün tabi latifedir bu gerçeği var mı yok mu bilemiyorum ama anlatırlar Naim Hoca ile ilgili. Naim Hoca hakikaten Erzurum'da belli bir yeri, belli bir şahsiyeti, belli hizmeti olmuş büyüklerden birisi. Belki de Nasrettin Hoca'dan biraz böyle ona da, verilmiş bir ilim var bilemiyoruz. Teravih namazı kılınmış. Teravih namazının sonunda Naim hocanın abdestsiz olduğu gelmiş aklına. Dönmüş, demiş ki ey cemaat bir şey söyleyeceğim ama sizden korkuyorum. Söylemeyeceğim Allah'tan korkuyorum. Nasıl edeyim bilemiyorum ama siz yine de şu abdesti tazeleyip teravih namazını bir daha eda edin herhalde benim abdestim tehlikede veya abdestim yok idi der tabi burada aslında Naim hoca bir tabiliği bir fıtriliği sergiler şimdi biz de burada okudukça eve gidiyoruz evdeki zaten muhterem bak gördün mü önce sen kendin yaşa kendin dinle falan filan ama yine de gerçek gerçektir Aleyhimize de olsa okumak, dinlemek, söylemek mecburiyetindeyiz. Aileni günlerce ihmal etmeyecek, her dört günde bir mutlaka onun yanında olacaksın. En azından dört günde bir yanında olmaz. Onu yine yalnız bırakmakta ısrar edersen, yaptığın ibadetten kazandığın sevabın, onu odasında yalnız bırakmaktan dolayı üstüne aldığın sorumluluğu ortadan kaldıramaz. Her şeyde olduğu gibi ibadette de ifrat ve tefrit makbul değildir. Makbul olanı ne ifrata kaçan ne de tefrite düşen, belki vasati olandır. Nitekim hadiste de aynı hüküm verilmekte, aynı ölçü tavsiye buyurulmaktadır. Allah için yapılan ibadetlerin en faziletlisi vasat olanıdır. Vasat ibadet sahibini mecburi mükellefiyetlerini yapamaz hale düşürmez. Aile ve çoluk çocuğunu ihmal eder hale sürüklemez. Belki her hak sahibine hakkını verme mükellefiyetlerini hatırlatır, o imkanı daima elinde muhafaza etme titizliğini temin eder. Hal böyleyken, sohbetimize konu olan genç böyle bir anlayış içinde değildi. O yeni evlenmiş olmasına rağmen yazın en sıcak günlerinde bile gün boyu oruç tutuyor, sabahlara kadar da namaz kılıyordu. Yani mükellefiyetlerini ifa ettikten sonra ayrıca nafile ibadetlerle çok ileri gidiyor, hatta bu yüzden hanımını da ihmal etmiş oluyordu. Anlayışlı ve tahammüllü hanım, onun bu halini zamanla geçer düşüncesiyle çok görmedi. Sabırla karşılamayı düşündü ama kocası devam ettirmek niyetinde görünüyordu bu halini. Bu yüzden durumu Hazreti Ömer'e, halife Hazreti Ömer'e izah etmekte zaruret gördü. Ancak bunu nasıl söyleyecek, ne türlü bir ifadeyle anlatacaktı ki? Kendine göre bir ifade tarzı da buldu. Doğruca halifenin huzuruna girdi. Halifenin yanında meşhur hukukçu Ka'ab vardı. Bütün kuvvet ve cesaretini toplayarak konuştu. Ya emir el müminin. Öyle zahit bir beyin vardır ki. Bütün yaz boyu sıcak günlerde oruç tutuyor. Yine böyle kısa gecelerde sabahlara kadar da nafile namaz kılıyor. Bunu aralıksız sürdürüyor. Hiç bırakmıyor. Halife... Böyle bir gencin varlığından dolayı memnun oldu. Maşallah, bari ki Allah senin kocana. Demek bu uzun günlerde, böyle kısa gecelerde, Bütün mevsim boyu ibadette bulunuyor. Tebrik etmek gerek böyle genci. Kendisinin şikayet ettiği konuyu, Halifenin tebrik ettiğini gören kadın, Başka hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Ama meşhur Basra kadısı Ka'b, Buna itirazda bulundu. Ya emir-el müminin siz bu kadının kocasını tebrik mi ediyorsunuz? Halbuki kadın onu size şikayet ediyor dedi. Halife tereddütlü hayır şikayet değil tebrik ediyor. Şikayetti tebrikti derken halife adam gönderip kadını çağırttı. Söyle bakalım Zahid Gencin hanımı beynin bu halini şikayet mi ettin? Yoksa takdirinden dolayı mı böyle konuştun? Ne takdiri ya emir el Müminin? Şikayet ettim. Ben de başka kadınlar gibiyim. Benim de normal ve fıtri ihtiyaçlarım var. Ama onun böyle bir meselesi yok. O bütün gün akşama kadar oruç tutar, yine bütün gece sabahlara kadar namaz kılar. Bunun dışında başka bir mesele dikkatini çekmez, zihnini meşgul etmez. Benim varlığımın farkında bile değil. İslam hukukçusu Kâb'ın tahmini doğru çıkınca halife ona döndü. Söyle bakalım Kâb ne diyeceksin bu hanıma? Teşhisi sen yaptın, tedaviyi de sen göstereceksin. Ya Emre'l-Mü'minin bu kadının kocasını getirtin, ben söyleyeceğimi bilirim. Hemen genci buldurtup getirttiler. Kâb ona şu kısa nasihatta bulundu. Bütün gün oruç tutup, sabahlara kadar da namaz kılan delikanlı. Şunu iyi bil ki, bu halin bir ifratın eseridir. İfrat ise her şeyde olduğu gibi, ibadette de iyi değildir. Makbul sayılmamıştır. Amellerin eftali, vasat olanıdır. Ve Kâb şöyle devam eder. Bundan böyle,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 Ka'ab'dan bu nasihatı dinledikten sonra teşekkür ederek ayrılınca halife merakla sordu. Ey Kap, şimdi de bana cevap ver bakalım. Yarın huzuru ilahiye varınca verdiğin bu fetvanın delilini nasıl bulacak? Dört günde bir ailenin yanında bulunmaya mecbursun gibi sözün izahını nasıl yapacaksın? Ka'ab rahat cevap verdi. Ey emir el müminin. Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'inde bir erkeğin dörde kadar evlenebileceğini bildirmiyor mu? Bildiriyor. Bu ne demektir? Demek ki bir kadın beyinden üç gün ayrı kalabilir. Dördüncü gün ise sıra kendisine gelir. Bundan anlaşılıyor ki onu yalnız başına uzun müddet bırakmamalı, hiç olmasa dört günde bir yalnızlıktan kurtarmalıdır. Şayet dört günden de azına muhtaç olsalardı, erkeklerin dörde kadar evlenmelerine müsaade çıkmazdı. Bu cevap, önceki teşhisten de orijinal diyen Halife Hazreti Ömer, bu defa Kâb'a gözünü dikerek konuştu, ''Ey Kâb, hemen yol hazırlığına başla. Çünkü sen şu andan itibaren Basra kadısısın, tayinin yapılmıştır.'' Genç adamın ifratını böylece vasata getiren Kâb, vefat edinceye kadar Basra kadılığına kalmıştır.'' Evet değerli dinleyiciler tabi burada dörde kadar evlenme meselesi onların şartları var. Bu istismar edilmemeli. Bu birlerine fetva veya cevaziyet kabul edilmemeli. Hani adamın bir tanesi yine latife olsun diye arz ediyorum. Sabah namazında ne zaman camiye gelse görürmüş ki kendisinden önce bir adam orada oturuyor. Dayanamamış bir gün sormuş Yahu demiş Ben ne zaman gelsem Sen benden önce gelmiş oluyorsun Şunun sebebini hikmetini bana bir anlatır mısın Adam da biraz herhalde muzip Ahbap ben iki evliyim Birisi beni sabah namaza kaldırıyor Birisi abdest suyumu hazırlıyor Birisi ayakkabımı çiftliyor Falan birisi havlumu tutuyor Adam saf inanmış tabi Gitmiş bir tane daha evlenmiş Sonrasında birkaç gün geçmemiş ki ondan da önce gelmeye başlamış. Ne haber deyince vallahi sen benim hem anamı hem babamı ağlattın. Yahu ikisinin dırdırından canımı zor kurtarıyorum.'' demiş. Şimdi değerli dinleyiciler, öyle çok evlilik yapmak maharet değil. Onların arasında adaletli davranmak, onlarla adil olmak, onların gönlünü almak... Şu günümüzde ben günümüzün insanının bir tane hanımın karşısında vazifesini ifa etmekten aciz kaldığını düşünerek söylüyorum. Bir tanesinin karşısında vazifemizi yapamazken ikisi üçü dördü Allah aşkına reva mı? Hele hele şu günümüzde insanlar el uzatılmak beklerken, insanlar hidayet adına bir vesile ararken... Üstad hayatında evlenmemiş bakın Haşa yani onun erkekliği yok muydu Haşa eğer erkeklik meselesi ise o erkek oğlay erkekti Çünkü kimsenin mecliste bir insana söz söylemediği bir zamanda hani meclise davet ediliyor ya o o meclisteki konuşmasında namazdan bahsediyor Namazın ehemmiyetinden bahsediyor. O kendini davet eden şahıs diyor ki hoca hoca biz senin parlak fikirlerinden istifade edelim diye çağırdık. Sen burada namazdan bahsediyorsun ki o üstadın meclisteki namazla ilgili konuşmasından sonra zannediyorum elliye yakın tam hatırlayamıyorum o rakamı yalan olmasın ama büyük bir sayıda milletvekilinin namaza başlamasına vesile oluyor üstad hazretlerinin konuşması. Biz senin parlak fikirlerinden istifade edelim diye çağırdık sen burada namazdan bahsediyorsun deyince o dönüyor. O dönemde kimsenin o paşaya söz söyleyemediği söylediği zaman kellesinin gittiği veya hapse atıldığı zindana mahkum edildiği yerinden yurdundan edildiği o dönemde paşa paşa hayatta en hakiki şey imandır imandan sonra namazdır namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diye orada erkekçe bir cevap veriyor. Ama bu Üstad Hazretleri hayatında hiç evlenmemiş. Niçin evlenmedin diye soranlara da bu milletin imanının kurtarılması meselesi bana evlenmeyi düşünmeyi bile düşündürtmedi diyor. Yine büyüğümüz muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi de öyle diyor. O yatağına hiç yalnız yatmadı ki diyor. O hep davasıyla yattı davasıyla kalktı onun için o davasıyla yatıp davasıyla kalktığı için başka yatağına birisini düşünmedi ki diyor böyle enfes bir ifadeyle bunu arz ediyor. Evet değerli dinleyiciler biz eğer birisiyle evlenmişsek ona karşı gerek erkek olalım gerek kadın olalım vazifemizi ifa edersek kendimize en mutlu en bahtiyar insanlardan sayarız. Dolayısıyla şu günümüzde Değil ikisini üçünü falan filanı Birisine karşı vazifemizi yapalım da Diğerleri şöyle dursun Diyoruz Ve yine bir hadisle programımızı bitirmek istiyoruz Bu esnada söylediğimiz ifadelerde Yanlışlar varsa Bu yanlışlar bana ait değerli dinleyiciler Bazen çünkü Dinleyicilerimden gerek müsbet gerek menfi tenkitler alıyorum, eleştiriler alıyorum. Bundan da memnun oluyorum. Bu program esnasında, sabahın bereketi programı esnasında söylemiş olduğumuz yanlış ve ters ifadelerin hepsi şahsıma ait. Ben onların hepsini şahsıma alıyorum. Ve el hak doğrudur. Herkes kendine göre yanlış gördüğü şeyleri söylüyordur. O yanlışlar, o kusurlar bana ait, o güzellikler önce Allah'a ait, sonra okumuş olduğum eserlere ait, sonra da sizlere ait diyorum ve geliyorum programımızın son bölümündeki hadisi şerife. Ebu Hureyre radiyallahu an, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Soyunuzu öğreniniz ki, Akraba haklarını yerine getiresiniz. Çünkü, Akraba haklarını yerine getirmek, Ailede sevgiye, Dünya malında bolluk ve uzun ömre vesile olur. Bunu tekrar ediyorum. Soyunuzu öğreniniz ki, diyor Efendimiz, Akraba haklarını yerine getiresiniz. Soyunuzu öğreniniz ki, Akraba haklarını yerine getiresiniz. Çünkü akraba haklarını yerine getirmek ailede sevgiye, dünya malında bolluk ve uzun ömre vesile olur demiş Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyiciler geldik programımızın yine sonuna. Bir sonraki sabahın bereketi programında. Yine siz güzel dinleyicilerle buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınız da eksik olmasın. Ve Rabbim o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Ve Rabbim umduklarınızdan mahrum, Korktuklarınıza da düşer eylemesin diyoruz. <Gülüyor> ve ayakta tutan Rabbimize zerratı kainat adedince hamd ve şükür peygamberler serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya diğer enbiya-i izama melaike-i kirama beyte ve hakkın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları çöllerdeki kum taneleri adedince salatü selam olsun. Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz, ihsanı, keremi bol, rahmeti, şefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz, bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri, Dini mübini İslam'a hizmet etme istikametinde kullanmayı nasibeyle, bizi kardeşlerimizi, hepimizi, bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme. Allah'ım kapı kulların olarak biz sadece sana güveniyor ve ümid edip. Beklediklerimizi de yalnız senden bekliyoruz. Her halimizi ıslah buyur. Ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar, Hatta ondan da az bir sure için bile olsa, Kendimizle, nefsimizle baş başa bırakma. Ey kullarını her zaman hilimle muamele edip, Onların günahlarını görmezden gelen, ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren Yüce Mevlamız. Bizler çok hatalar irtikab ettik. Çok günahlar işledik. Şimdi tövbeler tövbesi diyor. Yüce huzurunda boyun büküyor. Huşu ile iki büklüm oluyoruz. Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun. Yok eğer onca kusurlarımıza, günahlarımıza ve isyanlarımıza rağmen O hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen O da senin fazlın olur Senin fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür Ey rahmeti kababının önünde bulunan kullarının tövbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık döküklüğe değil hakkındaki hüsnü zannımıza ve rahmetine bağladığımız ricamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur bizi haybet ve hüsrana uğratma Efendiler efendisine onun nizi aile beytine ehli beytine seçkinlerden seçkin asabına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Nezdinde bu mananın adı ezel. Yok nihayetim, olmaz sana fitam. Halk eden sensin, seninledir devam. Tekmil varlık nezdindeki bir nurdan. Ol dedin, oldu bir ışık bir nurdan. Her şey... O baş döndüren ahengiyle Göz kamaştıran nuru Ve rengiyle Dellardır Varlığına şüphemiz yok Her yanda Akan nurlar uluk oluk Sendendir Her çehrede parlayan nur Sendendir Ruhlarda duyulan huzur Yeryüzü senin ihsanlarınla var Tek bir lemasıdır Cemalin bahar Bir cilvesi de Onun sımsıcak yaz Haykırır varlığını Avaz avaz Söyler seni nuruyla Ay ve güneş Sözleri Melek şehadetine eş Dalga dalga denizler Hu der coşar Irmaklar durmadan hep sana koşar. Ormanlar uğuldar, durur derinden. Muzikiler yükselir her birinden. Namelerle inler bahçeler bağlar. El kaldırır sana tepeler dağlar. İsmini yad eder burçlar felekler. Ya ettiği gibi gökte melekler, Rikkatle uçan kuşlar seni anar, Bir hür mavilikte sonsuza kadar. Bilen bilir onların önü açık, Bilmeyene de lütfeyle azıcık, Pervane gibi ışığa koşanlar, Her an bir korla yanıp tutuşurlar Başları dönmüştür senin şevkinden Mahmur gezinirler senin zevkinden Senden gayrı her şey onlara ayar Sensin bu kutsilere biricik yar Duymuşsa seni bir ruh candan geçer nam şandan, inci mercandan geçer Sensin her şeyi varileyen kudret. Sun hep sunduğun gibi bir inayet. Aç ardına kadar kapını bize. Göster teveccühünü hepimize. Kalmasın nuruna ermedik gönül. Kalmadı pek çoğumuzda tahammül. Bizler senin elinde birer neyiz? Her zaman seni söyleyen nameyiz. Sal gönüllerimize bir inşira gelsin artık vaad eylediğin sabah. Yıllar var ki gönüllerimiz kebap, ruhlarda dayanılmaz bir ızdırap. Boynumuz tasmalı birer bendeyiz, artık seni tam bileceksin deyiz. Birer muzdar ve dua demindeyiz. İki büklüm peygamber izindeyiz. Doğusun ey Rab beklediğimiz felah. Ve dinsin artık her türlü ahuva. Gelsin o nurefşan günlerden haber. El açıp inlediğimiz bir seher. Arza ne Halimiz ayandır, nur bekliyoruz bir hayli zamandır.